Şimdi sen de aynı şeyi deyince... ...sinirimden gildim be baba. Boş şeyler mi dedim? Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba boş. Rıza'nın kamyonda hareket etti. Hadi babacığım duracak vakit değil. Bastalım gaza. geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf tuhaf diye duruyorsun. Rıza. Gitene Rıza baba. Görünmüyor ortalıkta. Daha iyi ya, Biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin. Sen Rıza'yı bilmezsin. Demiştim ya. Esinsidir o. Görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. İçimden bir ses yine böyle yapacak diyor. Kalbini ferah tut oğul.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 Anladı mı ağabine ayartmışlar... Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler rüzgar Halili. Uyuma evlat. Bırak geçsinler. Sılar mı be? ...şoförlüğe adam nasıl sılar mı? Bir adamı yoldan koymak için muavinini ayırmak delikanlı nasıl sılar mı? Akin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasıl? Sığar. Yok öyle. Bir milim bile önce tutmam ben onu. Görsen. Evlat, işareti görmedin mi? Burada kollama yapılmaz. Ee, sen karışma baba. Ama karşıdan bir otobüs geliyor. Gelmeden sollarım ben Rıza'yım. Çok süratli. Sus be babacığım, sus be. Evlat, Gezer artık akıl ocağı etsin. Evlat, evlat, otobüsün şöperi bir aylandır. Üzerimize geliyor. Allah, yol vermiyor Rıza. Yaklaştık iyice. Çek ayağını gazdan. <gülüyor> <ha? Çık. gülüyor> oh. Şükür.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 Yaşabama sen olmasan akşamı ederdim burada. Hadi bil rüzgar gibi eselim de enseliyelim şu rüzdiyi. Anlatsana baba. Neden suçuyorsun? Ne anlatayım evlat? Kimdir bu evir sultan? Sen Emir Sultan Hazretlerinin kim olduğunu bilmiyor musun?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 Emir Külal Hazretleri'dir. Ve Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Yani Seyittir. Emir Külal küçük yaşta annesini kaybeden oğlunu... ...bizzat kendisi yetiştirdi. Zamanın büyük alimlerinden dersler aldırdı. Tefsir, hadis, kelam ve fen ilimlerinin... ...hepsinde söz sahibi oldu. Gözleri doğuştan sürmeliydi...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 Ağud belli صدق لما معهم زبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء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 Gözyaşlarım benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğim ayeti kerimelerin güzelliğinden. Rabbimizin sözleri bunlar. Bir harfi bile zulmeti nura boğmaya, yürekleri yumuşatmaya, kuru gözlerden rahmet akıtmaya kadir olan sözler. Ne güzel anlayabilmek, ağlayabilmek ne saadet. Emir'im, niçin kabul etmezsiniz babanızın makamını?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 dedim neden olmasın? Neden gene dört kamyonum daha olmasın? İşte bu kamyonu koydum ortaya... ...kaybettim. Baba mirasını... ...babamın helal kazancını da kaybetmiştim. Ne yapacağımı şaşırdım. Kamyonumu kurtarayım diye... ...evi koydum ortaya. Çoluk çocuğu evsiz bıraktım. O da gitti. İşte şimdi... ...eski evimde kiracı... ...eski kamyonu taşıyor. bıraktım kumarı şimdi diye mi?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 Geri Rehber insanlar dizimizden Eni Sultan programının birinci kısmını dinlediniz. İkinci kasette buluşmak üzere, hoşçakalın.